Pavlus'tan Romalılara Mektup 16. Bölüm Kenhere'deki kilisenin görevlisi olan kız kardeşimiz febi'yi size salık veririm. Kutsallara yaraşır biçimde onu Rabbin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa kendisine yardım edin. Çünkü O, ben dahil birçoklarına destek sağlamıştır. Mesih-İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin. Onlar benim uğruma yaşamlarını tehlikeye attılar. Yalnız ben değil, öteki ulusların bütün kiliseleri de onlara minnettardır. Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin. Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin. Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus'la Yunya'ya selam edin. Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliatus'a selam söyleyin. Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus'a ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin. Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apellis'e selam söyleyin. Aristobulus'un ev halkından olanlara selam edin. Soydaşım Herodion'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rab'be ait olanlara selam söyleyin. Rabbin hizmetinde çalışan Trifena ile Trifosa'ya selam edin. Rabbin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin. Rabbin seçkin kulu olan Rufus'a, ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Asin Kritus, Plegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanındaki kardeşlere selam edin. Philologusla Julia'ya, Nereusla kız kardeşine, Olimpasla yanlarındaki bütün kutsallara selam edin. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün kiliseleri size selam ederler. Kardeşler. Size yalvarırım, aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin. Onlardan sakının. Böyle kişiler, Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ediyorlar. Saf kişilerin yüreklerini kulağa okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar. Söz dinlerliğinizi herkes duydu. Bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim. Esenlik veren Tanrı, çok geçmeden şeytanı ayaklarınızın altında ezecektir. Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun. Emek taşım Timoteos, soydaşlarından Lucius, Jason ve Sosipater size selam ederler. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius, Rabbe ait biri olarak Size selamlarımı gönderirim. Bana ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gaius size selam eder. Kent haznedarı Erastus'un ve Kuartus kardeşin size selamları var. Tanrı, duyurduğu müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan sırrı açıklayan vahiy uyarınca, sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin.